Selamü aleyküm ve rahmetullah. Elhamdülillah. Elhamdülillah. Elhamdülillahi nahmeduhu ve nestaînuhu ve nestağfiruh. Ve na'ûzü Billahi min şurûri enfüsinâ ve min seyyiât amâlinâ. Men يهdehillah fe lâ mudilleh ve men yudlil fe lâ Ve neşhedü en lâ ilâhe illallah vahdehu La şerîke ve nşhedu anna Muhammedan abduhu ve بعد, fia ibadallah, ittakulla ve ati'u. İnnallah mu'alzina ittaku, ve alzina humu sinnu. Kal Allahü Taa'la azza wa jall, fi kitabihi al-Kerim, auz bilahi min al-Shaytan al hal edülküm ala ticaretin tunciyküm min azabin eliyim ila akhir el ayah sedakallahul azim Saf suresi 10 ila 13. ayetlerin kısa bir bölümünü okudum. Mal olarak ey iman edenler sizi acı bir azaptan kurtaracak ticareti size göstereyim mi? Allah'a ve Resulüne iman eder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 Müminleri bunlarla müjdele. Evet, sevgili kardeşler, müminler dünyaya niçin geldiğini bilen ve bunu hiçbir zaman unutmayan, başına gelen zorlukların birer imtihan olduğu bilincinde olan kimselerdir. Müminler hakkı hakikati bulmuş olan insanlardır. Başkaları onlara İslam'ın vaat etmediği Hangi güzel şeyleri vaat edebilirler ki? O mümin güç kaynağını bilir. Allah'tan başka güç ve kuvvet tanımaz. Rızık kaynağını bilir. Ondan başka rezakın varlığına inanmaz, kabul etmez. O malın, mülkün esas sahibini bilir ve inanır ki mülkün sahibi, mülkü dilediği kadarıyla dilediğine verir dilediğinden de çekip alır. Dilediğini onurlu, şerefli kılar, dilediğini de zelil eder. O bilir ki, düzenin, devletin cenneti filan yoktur. Nimetleri sanaldır, tadı sahtedir, vaatleri kandırmacadan ibarettir. Onun yararı çok az, hatta azın azı kadardır. Kur'an'ın meta'un kalil, az bir yarar, yalancı menfaat dediği gibi. Muvahid mümin bilir ki iman kazandırır hem dünyada hem ahirette. Allah sadece kendi yolunda olanlara hayatı kolaylaştıracak, güzel bir hayat verecek, kalp mutmainliği ihsan edecektir. Ahiret içinse zaten müminse ahirette kazançlı çıkacaktır. Mümin Allah'la ticaret yaptığının farkındadır. Dost doğru iman eder ve hakkıyla Allah yolunda cihad eder. Yani çabalayıp gayret gösterir. Bunun karşılığında da Allah cennet vereceği gibi dünyada yardım edecek ve yakın bir fetih ihsan edecektir. İşimiz gücümüz Allah'ın dininden daha önemli olmamalı. İçimizden çok az kişinin yaptığı ister aile içindeki dersler, ister cemaatler arası yapılan dersler dışa açılıp davet ve tebliğ çalışmaları öncelikle kendimizi düzeltmemize engel olmamalı. Ey iman edenler eğer siz Allah'a yani onun dinine yardım ederseniz Allah da size yardım eder ve ayaklarınızı sağlam tutar. Muhammed Suresi 7. Ayet İnsanımızın çoğu şaşkınlığı ve sapkınlığı maalesef hidayete tercih ediyor. Arayış içinde bile değil. Doğru ile eğriyi ayırt edemiyor. Hakla batılı karıştırmayı seviyor. Kitabın doğru ile eğri arasındaki bir ölçü, bir furkan olduğunu ve doğruyu seçmek kabiliyetinin Allah tarafından e, layık olan kimselere ihsan edileceğini unutuyor. Ey iman edenler, eğer Allah'tan hakkıyla itika eder, korkar, sorumluluk bilincine sahip olursanız, şirk ve isyandan sakınırsanız, o sizin için furkan kılar. Yani hakla batılı, doğruyla yanlışı ayırt edecek özellik ihsan eder, buyuruluyor. Enfal suresi 29. ayette. İşte bu müjde yalancı politikacıların, batıl çağrılarının gürültüsüyle duyulmaz olmuşa gidiyor. Müslümanların önemli bir kısmı gerçek anlamıyla iman etmediği, imanlarına zulüm karıştırdığı veya en azından imanın tadına varacak bir kaliteye erişemediği için İsrailoğullarının gittiği yoldan giderek dünyevileşmiş ve yozlaşmış durumda. Adı konulmamış irtidadı gerisin geriye cahiliyeye dönüşü yaşıyor çoğu insanımız. Yapmamız gereken önce kendimiz Kur'an talebesi olacağız. Kur'an'la besleneceğiz. Akidemizi Kur'an belirleyecek. Yaşayışımızı, ahlakımızı Kur'an gösterecek, hidayet edecek. Sonra canlı Kur'an adayları yetiştirmek bizimle birlikte ve bizden sonra davayı omuzlayacak, bizden daha kaliteli kadro elemanları yetiştirmek, ilim, iman, salih amel, cihat ruhu, takva bilinci ve bunların hayata yansıması. İşte bu özelliklere sahip olan ümmetin içinde tüm ümmeti ve İslam'ı temsil edebilecek öncü insanların nasıl takva ve ilim sahibi olunacağını bilip uygulayan müttaki ve ahlaklı gençlerin gayreti mümkün ki kapalı olan kapıları açacak ve Allah'ın yardımına muhatap olacak nesiller yetişecektir. Bu ümidimiz Allah'tan ümit kesmenin haram olması hasebiyle mutlaka muhafaza edilmesi gereken ümittir. Öyle ümidimiz olmasa hiçbir faaliyet yapamaz. Gençlere İslam'ı aşılamak için heyecanla, gayretle faaliyette bulunamazdık. Allah ancak bu aşamalardan geçmiş, kendi dinine yardım edenlere yardım edecektir. Ve Allah'ın yardımına layık olmadan böylesine büyük işleri başarmak ve hatta o işlere girişmek mümkün değildir. Allah'ın yardımına muhatap olacak kimseler Niye bizler olmayalım? Sevgili kardeşler, bildiğiniz gibi ilahi yardımdan, rahmeti yağdıracak özelliklerden uzak yaşamayı tercih etmenin bir sonucudur. Bu rezilce bir hayat, cahilce cahiliye yaşayışı ve tuyanla yönetilme. Kadın erkek müminlerin birbirlerini veli kabul ederek, birbirlerine iyiliği emredip gördükleri kötülükten sakındırmaları, namazı kılıp zekat vermeleri, Allah ve Rasulüne itaat etmeleri, ahirette güzel meskenlere ve cennete ulaştıracağı gibi Allah'ın rızasına ve dünyada Allah'ın rahmetine de sebep olacaktır. Kur'an'a tabi olup uymak, Allah'tan korkmak, şirk başta olmak üzere günahlardan sakınmak, insanı Allah'ın rahmetine ulaştıracak, Tüm müvahhid müminleri kardeş kabul edip aralarını düzeltmek ilahi rahmeti harekete geçirecektir. Allah kullarına zerre kadar zulmetmez. İnsanın başına gelenler kendi elleriyle yaptıkları yüzündendir. Bugünkü zillet de insanın tercihidir. İnsan hayrı da şerri de kendisi çağırır, davet eder, dua eder. Kur'an öyle der. İnsan hayrı istediği gibi şerri de ister. İnsan pek acelecidir. İsra 11 Allah'ın gösterdiği kıbleyi, istikameti, hidayeti, izzeti, nimeti, kitabı terk edip rezilliği isteyen topluma Allah onu da verir. İnsan özgürdür. Girerse cehenneme giden yolu tercih edebilir. Bir kavim toplum kendi durumlarını değiştirmediği müddetçe Allah da onları değişme değiştirmez. Ra'd suresi 11. Bu ayet Allah'a itaatkar bir kavmin nimet ve hayır istikametinden masiyet yönünde tercihte bulunarak kendini olumsuza doğru değiştirdikleri takdirde Allah'ın da o kavmi olumsuz yönde değiştireceğini ortaya koymaktadır. Yine ayetteki ma bi kavm ifadesi Değişebilirlik özelliğine sahip toplumsal yapı anlamına gelmektedir. Buna göre toplumsal yapıda meydana gelen değişim, o toplumda yaşayan bireylerde de bir değişiklik meydana getirmektedir. Ve yine tersine bir süreç olarak insanlarda meydana gelen olumlu değişmelerin de toplumsal yapıda olumlu bir değişikliğe yol açacağından aynı şekilde söz etmek mümkündür. Bir kısmının adı ensar olan ashabın Allah'ın yardımına nasıl nail olup kısa bir zaman içinde maddi ve manevi her alanda dünyanın en büyük gücüne sahip olması, onun yardımıyla zaferden zafere koşmaları işte bu bilinçle can bulmaktadır. Onlar öncelikle Allah'ın dinine yardım ettiler.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 Bunlardan biri, ey müminler. yoksa siz, sizden önce gelip geçmiş kavimlerin başlarına gelen, size de gelmeden cennete gireceğinizi mi sandınız? Yoksulluk ve sıkıntı onlara öylesine dokundu ve onlar öyle sarsıldılar ki, peygamber ve onunla beraber olanlar, iman edenler, nihayet Allah'ın yardımı ne zaman gelecek dediler. İşte o zaman onlara, şüphesiz Allah'ın yardımı yakın denildi. Bakara 214. Bu ayette eşsiz bir terbiye örneği vardır. Müslümanlar Müslümanlar için dünyada ve dolayısıyla ahirette başarılı olmanın yolu iman ve cihatla çalışmak ve gayret edip çabalamak, Allah yolunda sıkıntılara katlanmak, güçlüklerden yılmamak, daima tembelliği zevk ve sefayı, eğlenceyi tercih eden nefsin hevasından şeytandan uzak olmaktır. Ey Müslümanlar! Sıkıntı çekmeden, cihad etmeden, kurban vermeden zafere ulaşamazsınız. Cennete giremezsiniz. Bu ayet bir rivayete göre Hendek Savaşı'nda Müslümanların çektiği sıkıntıları dile getirir. Diğer rivayete göre Uhud Savaşı ile ilgilidir. Yine bir diğer rivayete göre de Asabın Mekke'de çektiği e eziyetlerle ve onun sonrasında Medine ve e Habeşistan'a hicret etme zorluklarıyla ilgili inmiştir. Hadis-i Şerif'te nasılsanız öyle idare edilirsiniz buyrulmuş. Allah adildir. Zerre kadar zulmetmez. Hak edene hak ettiğini verir. Hatta hak etmek için liyakat kesbetmek için gerekli gayreti gösteren kimselere de lütfuyla muamele eder, fazlaca nimetler ihsan eder. Önemli olan mümin kulların kulluk bilincidir. İnsan Allah'a doğru adım atar atmaz, Allah kapılarını açacak, dünyada izzet ve devlet, ahirette sonsuz nimet ve cennet verecektir. Halk, Allah'ın bizi yücelere tırmandırmak için, gökten uzattığı ipe yapışıp yükselmeyi değil, Allah'tan uzaklaştıracak ve alçaltacak özelliklere yapıştığından kendi seçiminin cezasını çekmektedir. Kafirlerin azgınlığı ve çokluğu değildir bu durumun sebebi. İnsanımızın kendi intiharıdır. Ey iman edenler siz önce kendinize bakın. Siz hidayet üzere doğru yolda olunca dalalette olan kimseler size zarar veremez. Nisa 105 Ayaklarının sıratı müstakim üzere sabit kılmasını isteyen ve Allah'ın yardımını arzulayan kimsenin Allah'ın dinine yardım etmesi şarttır. Müslüman dava insanıdır. Kendisini davasına adayan, nerede yaşıyorsa burada dava benden sorulur diyen, sözüyle ve özüyle Allah'a davet eden kimsedir Müslüman. İslam'a köle olan her türlü esaretten kurtulmuştur. Sevgili kardeşler, Hepiniz bilirsiniz ki dava adamının şikayeti hakkı yoktur. Dava adamı yorulmak bilmeyen değil, yorulan ama sabredip şikayet etmeyen, şikayet bir tarafa Allah için çektiği zorluklardan zevk alan biridir. Dava adamı arkadaşlarına e, elbette e, biraz gücense de darılmaz, tam tersine darılanları barıştırmak için gayret eder. Bir görev olunca zahmet gerektiren bir iş kendisine teklif edilince öne atılır ama ödül dağıtılırken başkalarını kendisine tercih eder. Yapılacak hayırlı bir iş için kim var denilince sağına soluna bakmadan ben varım der. Yaptığı iyiliklerini, faaliyet ve çalışmalarını sadece Allah için yaptığından kimseden teşekkür ve takdir beklemez. Faaliyetlerinden dolayı ailesinden tavır alanlar, olabilir. Arkadaşları içinde ondan uzaklaşanlar çıkabilir. Cemaati içinde çekemeyenler onu rahatsız edebilir. Dahası devlet onu suçlu kabul edebilir. Cezaya çarptırabilir. Bütün bunlar onu davasından vazgeçirmek yerine tam tersine bağlılığını, gayretini arttırmalıdır. Eğer Allah size yardım ederse Artık size galip gelecek kimse yoktur ve eğer size yardımını keserse bundan sonra size kim yardım edebilir? Müminler ancak Allah'a tevekkül etmeli, sadece O'na güvenip dayanmalıdır. Ali İmran 160. Galibiyet ve mağlubiyetleri Allah insanlar arasında döndürüp değiştirir. Ali İmran 140. Oyun ve eğlenceden ibaret bu dünya tahterevallidir. Yükselenler bir gün inerler. Ülkeler de insan gibi doğar, büyür ve ölür. Her ümmet için, her devlet için bir ecel vardır. Allah kullarını varlıkla da yoklukla da imtihan ettiği gibi galibiyet ve mağlubiyet de bir sınavdır. Müslümanların bedelleri gibi uhudları da olacaktır. Galibiyet sonrası zafer sarhoşluğunun şımarıklığı ve gurura yol açan tehlikeleri yanında mağlubiyetin de insanın kendisine ve davasına güveni sarsan yıkıcı etkileri söz konusu olabilir. Uhud ders alındığı müddetçe galibiyetin veremediği nice güzel dersler verir. Yani galiptir bu yolda mağlup deriz. Batıl dava için ve nice zulümlerle kazanılan zaferlerin aslında büyük bir mağlubiyet olduğu gibi. Tüm peygamberler tavutlarla mücadeleyi öne çıkaran ve önce fertleri İslamlaştırarak içinde yaşadıkları cahiliyeyi tevhidi istikamete doğru olumlu tarzda değiştirmeye çalışan korkusuz önderlerdir. Biz de her namazımızın her rekatında Fatiha'yı okurken tekrar ettiğimiz gibi kendilerine nimet verilen o peygamberlerin o önderlerimizin izinden gitmek zorundayız. Biz başkalarını etkilemeye çalışmazsak başkaları bizi etkileyecektir. Biz hak yola insanları çağırmazsak onlar bizi batıl yola yöneltirler. Hayra doğru değişip değiştirmeyeni şerre doğru değiştirenler çokça çıkacaktır. Çevresini olumsuz anlamda değiştirmeye çalışmayan kimse çevrenin olumsuz değişiminden payını alır. Neyin hangi şeylerin değişmemesi gerektiğini ayağımızın hangi çizgide sabit kalmasını iyi bilip tespit etmek gerekiyor öncelikle. Pergelin sabit ayağında hiçbir kayma olmadan diğer ayağını belli sistem içinde açarak halkayı büyütmeye çalışmak yapılması gerekenlerin başında geliyor. Sevgili kardeşler, unutmamalıyız ki zafer önce gönüllerde ve kafalarda kazanılır. Gömürlerindeki, zihinlerindeki, hayatlarındaki Kur'an'a ters hususlara, yanlışları düzeltmeye çalışanlar er geç zafere ulaşacaktır. Kurtulamayan kurtaramaz. Kendini fethedemeyen hiçbir şeyi fethedemez. Olumlu şekilde hayat boyu değişmeye çalışmayan başkalarını değiştiremez. Gönül kapısını tevhid anahtarıyla açabilen kimsenin önünde nice kapalı kapılar kolayca açılacaktır. Allah nazarında en üstün olan kişi gönlünü, bileğini ve kafasını birlikte güçlendiren ve bu dengeli gücü Allah yolunda kullanabilen kendi güzel değişimini toplumu değiştirme yolunda kullanan kimsedir. Unutmayalım ki bize çok iş düşüyor. Yarın ahirette bizim davet götürmediğimiz kimseler yakamıza yapışıp bizi Allah'a şikayet edebilirler. O yüzden önce kendimizi çok iyi yetiştirmeli, sonra diğer insanlara karşı görevlerimizi hakkıyla yerine getirecek imani faaliyetlere girişebilmeliyiz. Öyleyse yeniden iman edip imanımızı ispat edecek gayretlere yönelmek mecburiyetimiz var. Yeniden Kur'an'la değişip başkalarını da hakka doğruya güzele doğru değiştirme mecburiyetimiz. İki yol var. Biri dünyevileşme dünyayı ahirete tercih. İkincisi ise dünyayı ebedi hayatın kapısı yapmak. Bugün yol ayrımındayız hepimiz. Ya nefsimiz veya Rabbimiz. Ya geçici menfaat veya İslam davası. Ya fani olan, ya baki olan. Evet. Tercih bize kalmış. Tercihlerimizi Allah'tan yana yaptığımızı ispat etmemiz gerekiyor. Öyleyse buyurun çalışmaya, koşturmaya, Allah'a kulluk imtihanını kazanmak için gayret etmeye. Ela inne ahsenel kelam ve eblegan nizam Kelamullahi Kema ve teala Fe ve Bismillahirrahmanirrahim. Kelamullahil Malikil Azizil Alim. Kama qala Allahu tebaraka ve taala fil kalam: "Fe iza kuria'l-Qur'an fastami'u lahu ve'ansitu la'an tutrahman." Auzu billahi minash-shaytanir-racim. Bismillahirrahmanirrahim. İnned din 'inde Allahil İslam. Sadakallahul Azim.